Birerden söyleyeyim. Konumuz Türkiye'de fantastik edebiyat ve yazarlarımız, Türk yazarlarımız. Öncelikle Türkiye'de fantastik edebiyattan başlayalım. Bu bizim değer verdiğimiz, başlarca ettiğimiz, hatta kendimizin de bu edebiyat için kaleme aldığı pek çok yollası bulunan bu vizide edebiyatımızın Türkiye'deki, yani bu edebiyata karşı Türkiye'nin bakış açısı ne? Ben bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Kendi yaşadığım örneklerden de yararlanarak size kendi fikirlerimi anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Genelde bildiğiniz gibi hani fantastik edebiyat deyince ya işte bu masal çocuklar için falan. Böyle bir kanı var hepimizin bildiği üzere. Ancak çok garip bir ki bunu söyleyen insanlar yakın zamanda kendi söylediklerini kendileri için benim kendi gözlemlediğim, elbette sizin fikrinizi de alalım buradan. Kendileri de yavaş yavaş bu edebiyata doğru yöneliyorlar. Yaklaşık bir 5 sene öncesine gidip ben farklı bir örnek vermek istiyorum. O aralar yanlış hatırlamıyorsam, lise 2'deydim ve Diablo işlemesine yeni başlamıştım. İlk kitabı olan Barsot'un Mirasını okuyordum. Bildiğiniz gibi Diablo içinde bol bol iblis bulunan bir kitap, daha doğrusu oyun. Kitabı pardon oyunu için yazılmış bir üçleme. Kısaca şöyle değineyim. Her kitap başka bir olayı anlatır. Birbirinden bağımsızdır. Aynı şekilde Warcraft'ın da üç kitabı vardır. Starcraft'ın da. Blizzard'ın oyunları için böyle bir nasıl diyeyim yazarların girişimi vardır. Starcraft için olanları çevrilmedir. Warcraft gibi yazılmıklar var. Her neyse. Ben o esnada onu okuyorum. Arkadaşlarımın genel olarak tepkisi kitabın kapağına bakıp kafayı çevirip gitmekti. Ancak bir gün ben bir ortamda oturup kitabı anlattım. Ve kitabı anlattığım zaman şöyle bir tepki geldi ve bu tepkiyi veren kişi bir kızdı. Kendisinden kesinlikle böyle bir tepki beklemiyordum. Kendisi her gün gelip kitapın neler olduğunu soruyordu bana. Yeni okuduğum yerlerde neler olduğunu. Ve hatta sık sık ben anlattıktan sonra ya bunun keşke filmi çevrilse demeye başlamıştı. O ara... Bu kitapların filmlere çevrilme kuryası yine başlamıştı, onu da belirteyim. Filmi çıksa da izlesek tarzında tepkiler geliyordu. Aynı şekilde devam ediyorum. Lise sonunda Ejderha Mızıra'nda böyle saplantılı bir şekilde bağlanmışken yanımda sürekli bir Ejderha Mızıra kitabı. Konefüslerde açık okuyorum, sürekli merak ediyorum çünkü derste kafam orada. İnsanlar yine böyle ben kitap okurken gelip e, türlü saçmalıklarla kapağa bakıp gereksiz yorumlarda bulunuyorlardı işte. Bir de işte isimleri bilsiniz Düz Oca Karan Mejolarları, İkizlerin Zamanı falan filan. Hal böyle olunca tabii gelen tepkileri hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Ancak yine ilginçti ki ben bu insanlara isim vermeden olayları anlattığım zaman, mesela bir Karamonu ilişkisini anlattığım zaman ne kadar görecektir ki bu insanlar tüm dikkatleri dinliyorlar. Sonra liseyi bitirdik üniversiteye geçtik. Ne oldu? İşte e, ne oldu? Alacakaranlık Furyası başladı. E, Alacakaranlık Furyası başlayınca kutuplaşma oldu bildiğiniz üzere. Sevenler ve sevmeyenler. Daha doğrusu sevenler. Hatta tapanlar ve rüyasıya nefret edenler şeklinde. Ben Alacakaranlık kitaplarını okumadım. E, çok da hoş fikirlerim yok kitapla ilgili. Seven arkadaşlarım var ama yani. sevdiğim ama o <gülüyor> kitap serisini seven arkadaşlarım var çok acı bir şekilde. Ancak... Şimdi biraz farklı bir örnek vereyim. Bu Alaca Karanlık serisini çok seven bir arkadaşıma kitaplardan çıkıp animeye geçiyorum. Ben Naruto animesini anlattığımda, bu arada biz finalleri çalışırdık, ders çalışırken canım çok sıkıldı, onu anlatmıştım. Koluma yapışıp daha fazla anlatma yoksa senin yüzünden sınavları bırakıp izlemeye başlayacağım demişti. Ve kendisi sınavların sonunda benden bütün bölümlerini aldı. Herhalde bu ara tatilde izlemiştir. En son sorduğunda izlemeyi vakit bulamamıştı ama bütün bölümlerini aldı. Onun dışında anlattığım kitaplar, bilim kurgu olsun, fantastik olsun insanların çok ilgisini çekiyor. Ama anlatırken en başta türü söylemiyorum. Ya benim okuduğum şöyle bir kitap var diyorum. Hani isminde böyle Ejderha Erüstücü falan filan geçinirse, fantastik olduğunu çok belli etmeyen bir adı varsa adını söylüyorum. Eğer e, belli ediyorsa adını söylemiyorum, konuyu anlatıyorum. Beni bir dikkat bilmiyorlar, çok enteresan. Bu şekilde kendi dalga geçmelerini, kendi alay etmelerini kendilerine çürtüp komik durmalı düşüyorlar. Keşke burada olsaydı yüzlerine de söyleyebilseydim. Devam edeyim. Ben bir de şunu düşünüyorum. Pek çok kitabın bildiğiniz gibi dinleri çevriliyor. Hepimiz eleştiriyoruz. Kabul. Kitabındaki gibi değil diyoruz. Şu sahneye atladılar. Bu sahnesi nasıl olmaz diyoruz. Mesela hepimizin bildiği Harry Potter serisinden ben Ateş Kadehi'nin başında olan Kuyul için maçını izlemeye çok istemiştim. Ne oldu? Sınırıcı yakalayışı gösterdiler, bitirdiler. O benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Ben filmi sadece o kuyu dışımı için beklemiştim. Yalan değil. Ama ne oluyor peki? Bu kitaplardan bir haber olan insanlar, ön yargılı olan insanlar gidiyorlar sinemaya çünkü çok büyük reklamları yapılıyor biliyorsunuz. Gidiyorlar sinemaya, izliyorlar ve bir anda bu serinin hayvanı olup çıkıveriyorlar. Ondan sonra kitaplarını öneriyor bir kısmı. Bazıları da filmi izlemeye devam ediyor falan filan. O filmlerden devam edenleri ben eleştiriyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama çünkü sadece filmleri izleyerek bir kısım böyle ahkam kesiyorlar ki o kesinlikle hoş değil. Kitabı sevenler, kitabı önceden okuyanlar yani filmi çıkmanın önce okuyanlar tepkili. Ben de tepkiliyim. Haklıyız kendi çapımızda. Ama şunu da kabul etmeliyiz ki fantastik edebiyatın inanılmaz bir reklamı oluyor bu şekilde. Film iyi veya kötü. Genelde o filmleri izleyenler beğeniyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Percy Jackson serisini okumadım ama yazın e, filmle denk geldim. Filmi izledim. Açıkçası benim açımdan lafak bir filmdi. serisini okumamış olmama rağmen. Ama neden böyle düşünüyorum? Forumumuzda bulunan yorumları okumuştum. Orada insanlara o uyguları yaşanan bir serinin e, böyle bir filmi olmamalıydı bana göre. Yani bu kadar basit bir konuda bir kitap değildi diye düşünmüştüm. Ama sonra bakıyoruz gelen yorumlara. Mesela gerek portalda gerek forma yeni üye olanlarda. Bilimi çok beğendiklerini söylüyorlar, kitaba yöneliyorlar ve daha bunun gibi pek çok örnek var. Ya yüzüklerin Efendisi'yle ilgili başka bir yüzüklerin vereyim. Yüzüklerin Efendisi'nin ben 13 yaşındaydım. O zaman işte Harry Potter falan okuyorum, ben daha nedir düzey nedir hiç bilmiyordum. Komşumuzun bir oğlu vardı, kendisi işte o sırada liseye gidiyordu, işte ben orta ekleyeyim, o da lise sonda mı ne? Biz böyle ailecek hem onun ailesi hem bizim ailemiz Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği'ne gittik. Ya, o film benim hayatımda bir dönüm noktası olmuştu. Kendisi filmi beğenmemişti bu arada. Çünkü o kitabını okumuştu. Çok beklediği gibi olmamıştı. Hayal kırıklığı olmuştu. Ama benim zihnimi inanılmaz derecede işgal etmişti Yüzük Kardeşliği. Ve ben günlerce o filmin hayalleriyle yaşadım. Yani devam gelse de izlesem diye. Benim açımdan da şöyle oldu. Yani bir eskidir, hücene tanışmam oldu. Gülüklerin Efendisi diye bir eserden haberdar olmama yol açtı. Ve beni ciddi anlamda fantastiğe yöneltti. Doğruya doğru. Kendimden de bildiğim için bu örnekten. Ben filmlerin de insanları güzel şekilde yönlendirdiğini düşünüyorum. Ama gönül ister ki elbette daha çok kitaba bağlı kalınsın. Şimdi gelelim tekrardan Türkiye'ye. Gerçi bu anlattıklarım da Türkiye kapsamında ama bu arada e, Lord Vega demiş ki Hazar abla sence fantazi, belli bir kesme mi kalmalı? Gizemli mi olmalı? Yoksa evrensel mi olmalı? Demiş. Şimdi yorum ki ben Lord Vega'ya cevap olarak bence birazcık olsun gizemli kalmalı. Neden? Ya herkese açılırsa da bu defa Hani böyle çok popülerist oluyor, o zaman hani böyle bu vampir serileri gibi oluyor, suyu çıkıyor o zaman da hoş değil. Benim burada kastettiğim hani bu alacak karanlık ve vampir koryası ona da değineceğim birazcık, o kısım değil. Hani mesela yüzüklerin Efendisi'nin benim üzerindeki etkisinden bahsettim ben az önce. Benim ondan sonra Ejderhanlıcağı okuman, Yerdeniz'i okumam, ondan sonra... Daha pek çok seriye, işte buradan çıkarak bugün kurguya yönelmem falan filan gibi şeyleri Gezik Savaşları'na okuman o filmin attığı temelle oldu. Ama bildiğiniz gibi mesela bakın forumumuza biz belirli bir grubuz. Yani biraz gizemli bir grubuz. Belli bir kesime hitap ediyor. Benim inancım yani benim düşüncem belli bir kesime hitap etmesi daha iyi. Çok evrenselleştiğim zaman ben suyun çıktığını düşünüyorum. Tabii yine bu konuda siz neler söylüyorsunuz onları da yazın tartışalım. Ben devam edeyim. Sonradan mı oldu yakın zamanımızda? Hani hazır lafını etmişken o konuyla ilerleyin. Vampir furyası çıktı. Eleştirdiğimiz üzere Artemis Yayın Evi. E, Diablo üçlemesi ve Warcraft üçlemesini basmış. Bir de başka bir şey daha basmıştı. Adını hatırlayamıyorum şu anda ama o da bir da Onların kitaplarını bastı. Neyse bunun yan sıra Artemis'in çok daha... Önemli ve değerli kitapları da vardı. Sadece bununla kalmak. Böyle bir yayın ne oldu? Biz artık popülerlik devam edeceğiz. Meşhur vampir serilerini önleyeceğiz dediler. Şu anda işte bildiğiniz gibi yakışıklı vampirler, işte ısır beni diye gezen ilginç ergenlik çağında kızlarımız var. Yani bu şey gibi ama hani böyle yeni bir şarkıcı çıkar böyle kızlar tarafından yakışıklı bulunan bir şarkıcı çıkar bütün kızlar onun hastası olur odalarına. Onların posterlerini asar ya. Ben ona bağlıyorum. Yani bu vampir akımı da bence onun gibi geçici bir heves. Bu kızlar birkaç sene sonra o posterleri duvarlarından indirecek, o kitapları da büyük ihtimal sahaflara falan satacaklar. Hani o yakışıklı şarkıcı örneğini ben bu konuya nedense çok eşdeğer buluyorum. Geçici bir heves. Devam edelim Türkiye konusunda. Ben Fantastik Ezebiyat'ın ülkemizi bizerek yayıldığını düşünüyorum ama bu vampir olarak değil. Çünkü insanların yavaş yavaş ön yargıları kırılıyor ve dediğim gibi ben bunun şahsiz için bilimlerle birlikte de olduğunu düşünüyorum. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Hani her ne kadar belli bir kesime e, ait olmasını istesem de bunun çok globalleşme ya da ülkemizde ülke çapına yayılma olarak düşünmüyorum. İnsanlar farklı tarzdaki şeyleri Öğreniyorlar, hayal gücülerini genişletiyorlar. Ya sonuçta hayal gücü dediğimiz şey çok büyük bir silah. İnsanlar icatlar yapıyor bu sayede. İcadı nasıl yapıyor adam? Elbette ki öncelikle hayal ediyor. Tek çok bilim adamını düşünün, ihtiyaç yüzünden yoktan var etmiştir bu adamlar. Ama bu adamlar onları yapmadan önce o cihazı hayal etmiştir. Elbette ki deneme yanılma yöntemiyle ilerlemişlerdir. Ama kafalarında bir tasarım vardır. Önce bunu zihninde gerçekleştirmiştir. Ardından da bunu hayata geçirmiştir. Bu yüzden hayal gücünün önemi çok büyüktür. Türkler ve hayal gücüne geçecek olursak da ben şöyle söyleyeyim. Ben millet olarak hayal gücü geniş bir şey millet olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü kendi tarihimize baktığımızda mesela gerek Osmanlı zamanı olsun, gerek İslamiyet önceki Türk medeniyetleri olsun. Bu arada yeni gelen geç hoş gelmiş. Baktığımız zaman ben geniş bir hayal gücü görüyorum yazılan efsaneler, anlatılan öyküler yani mesela hani kendi tarihimizden verebileceğimiz örnek bede korkut masalları veya dün diğerin e, yayınında da konuştuğumuz mesela bilir misiniz bilmiyorum ama seyahatname diğer seyahatnamesi de biraz fantastik bir eserdir çünkü abartılı sanat kullanılmıştır içinde anlatılan şeylerin bir kısmı semboliktir yani hayal ürünüyle birleştirilmiştir. Ama sembolize ettiği bazı gerçekler vardır. O yüzden bu tarz şeyler bize uzakta değil. Ben böyle düşünüyorum. Ve fantazyanın Türkiye'de iyi bir yol kat ettiğini her geçen gün daha da büyük kitlelere yayıldığına inanıyorum. Dediğim gibi sizin de öğrenmek isterim bu konuda. Şimdi gelelim yazarlarımıza. Ben burada yazarlarımızın payını da çok büyük görüyorum. Yine kendinden örnek verecek size bir olay anlatmak istiyorum. Forumumuzda da pek çok kere tartışıldığı gibi hani genelde bir yargımız oluyor Türk yazarlara karşı. Haklıyız da ben hepimizi haklı buluyorum. Çünkü mesela düşünün biz bir e Gedik Savaşları okuyoruz. Bir Ejderham okuyoruz. Bir Unutulmuş Diğerler okuyoruz. İşte Hokey'nin pek çok kitabını okuyoruz. Adam yoktan bir dünya var etmiş. Yetmiş, Sımar diye bir kitap yazmış, tarihini anlatmış falan filan. Bunlar hepimizi çok etiyor. İşte Harry okuyoruz. Ondan sonra... Ee, Yer Deniz'i okuyoruz. İşte bunların yanı sıra bilim kurgu kitaplarım okuyoruz. Mesela Fahran Akresi, Veli Bir, Şarkıçı Ayken Cesur Yeni Dünyası ve daha pek çok, Uluslar Elegül'ün pek çok kitabı var bilim kurgu olarak ve daha niceleri şeklinde. Bu arada e, Nogay'ın söylediğine cevap vereyim. Oğuz Kağan gibi mi? Evet Oğuz Kağan gibi. Oğuz Kağan da çok ünlü bir destandır ve o da hayal gücüne dayanan bir destandır. E şimdi biz böyle büyük eserler okuyup böyle kendimizi kaybederek, elimizden düşürmeyerek ya, okurken sanki bu olayları yaşıyormuşçasına hissederek bu eserlerle beraber vakit geçirince doğal olarak bu işe yeni başlayan kişilerin yazdıkları bize çok tabiri caizse yavan yalan geliyor. Mesela ben kendimi şu anda hata olarak gördüğü bir şey söyleyeyim. Ben Ejderhan Muza'nı okurken hep şey diyordum, ya işte keşke Türkler de böyle Ejderhan gibi şeyler yapsa, böyle eserler yapsa falan. Şimdi ben bu dediğimin yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü bizim kendi kültürümüz var ve bizim kendi kültürümüzden ne kadar muhteşem şeyler çıktığını kanıtlayan da yazarlarımız var. Şimdi gelelim kendi yazarlarımıza. Bununla ilgili benim bilimden düşürmediğim, daha önceki yayınlarda ifade ettiğim, e, gerek Magical Bronz'la olan yayınımızda, e, gerekse kendi yayınımda bahsettiğim bir İhsan ana Anağ gibi bir yazara sahibizdir. Kendisinin eserlerini okumuyorsanız, ben tekrar edeyim bunu daha önceden de söyledim, çok büyük eksiksizsiniz, çok büyük kayıptasınız, mutlaka okuyun. Çünkü okuduğunuz zaman okuyanlar bilir, kendi kültürümüzden, kendi dokumuzdan ne kadar muhteşem şeyler yaratılabileceğini göreceksiniz. Darlı Opus'un bir yorumu vardı forumda. Diyordu ki işte bir İhsan Okbayanar'dan, bir Ayranı Güzden, işte bir Murat Menteş'ten kitap okurken aldığım ki ben Mejderhamıza okurken almamıştım diyordu. Ve kendisi çok büyük bir Mejderhamıza hayrandı. Bu arada hani evet, örnek olarak söylüyorum Mejderhamıza kendi sevdiğiniz sevgililerinden de düşünebilirsiniz bunu. Hal böyle olunca, bize ait bir şeyler olunca tadı bambaşka oluyor gerçekten de. Sonradan bu ön yargıyı kırıp da elimizi Türk yazarları uzattığımız zaman ama Türk yazarlardan kasım kabul. Her Türk yazar değil. Çünkü piyasa olan Türk yazarlarımız da var. Yani eline yeni kayını alıp da hadi ben bir kitap yazayım diyen insan da var. Parayı bastırıp sürüp bunu yayınlatanlar da var. Bunları da biliyoruz. Bahsettiğim bunlar değil. Kaliteli ve özgün insanlardan bahsediyorum ben. Dediğim gibi bir İhsan Oktayana, bir Ayter Canigüs, bir Murat Menteş ve işte e, Tılsımı Kudretle büyük bir başarı yakalayan son zamanlarda Göktuğ baba. sonra Giddar'ın yazarı, yanlış hatırlamıyorsam adını Erbu Kaya, Erbu Kaya inşallah ismi yanlış söylemediğimi umut ediyorum. Ondan sonra genelde korku ve bilim kurguda çok önemli eserler veren Yine büyük yazarlarımızdan, Sadık Yemli, ee, son zamanlarda çıkardığı kitaplarla Sessiz ve Derinden İlerleyen Şebnem Pişkin gibi çok önemli yazarlara sahibiz bizler. Ve ben tekrardan söylüyorum, eğer siz bu yazarların kitabını okumadıysanız gerçekten büyük kayıptasınız. Şimdi kimden başlayalım? Şu yazardan başlayalım dediğiniz var mı? Önce şundan konuşalım diye. Ya da şöyle yapalım. Ben direkt size İhsan Oktay Anar'la başlamak istiyorum. Çünkü yani kendi kültürüne bu kadar hakim başka bir yazar görmedim ben. Onunla başlayalım. İhsan Oktay Anar Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuş. Ve şu anda da aynı bölümde master yapmış ve şu anda da yine Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. İhsan Oktay Anar'ın 5 tane kitabı var. Aa bu arada Barış Müstecaklıoğlu'nu unuttuk tabii ki Ferge Efsaneleri'yle çok büyük bir başarı yakalayan bir yazarımız. Ben Barış Müstecaklıoğlu için şey düşünüyorum yazlık Ferge Efsaneleri'yle bizim unutulmuş diyarlarımız, bizim Mejder gibi düşünüyorum, bilmiyorum ne diyorsunuz. İnsana koyanlara dönecek olursak, kendisi yazdıklarıyla insanı çok eden bir yazar. Neden? Çünkü ben başka hiçbir kitapta görmediğim bir şey görüyorum onun her kitabında hikaye içinde hikaye var. Sembolizmi çok güzel kullanıyor. Size ana konu dışında o kadar çok hikaye anlatıyor ki inanamazsınız. Yani bir hikaye kitabı mı okuyorsunuz yoksa bir roman mı okuyorsunuz? Bunu nasıl söyleyeyim? Bunun kararını vermek kitap bitinceye kadar çok zor. Aynı zamanda kendisi ne konuda da çok bilgili bir insandır. Yani mesela kitaplarında da İslami örnekler taşır. Çok güzel bir İslami örnekleri vardır. Yazdığı karakterlere verdiği isimler yani ya tarihseldir ya dinidir. Ve o karakterlerin sonları da genelde tarihte olduğu gibi olur. Hemen çok kısa bir örnek vereyim. Amas kitabında Habil diye bir karakterden bahseder. Bildiğiniz gibi Habil ile Kabil kaydaşırlar. Kabil Habil'i öldürür. Ve böylelikle Büyük bir günah işlemiş olur. İlk defa bir kardeş katli yaşanmış olur. Kitapta daha bildiği bir karakter var. Kendisi bir kamarottu yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok büyük bir gemi bu arada. Orada çalışanlardan bir tanesi. Ve kendisi çok benzer bir şekilde öldürülüyor. Kardeşi tarafından öldürülmüyor ama çok güvendiği biri tarafından öldürülüyor. Aynı şekilde Meşhur Pusuk Savar Adlası'nda Ebrehe diye bir karakter var. Ebrehevi, Kabe'ye saldıran Hristiyan komutan. Yani çok iyi biri olarak anılmaz. Kendisi puslu kıtalar atlasında da öyle pek de iyi biri değil zaten. Ve yaptığı şeyler de onu andırır cinsa. O yüzden isim seçiminde kullandığı teknik de insanı çok etmiyor. Özellikle o karakterleri biliyorsanız. Yok yani bunlar çok spoiler olmaz ama öyle demeyin. Çünkü mesela puslu kıtalar atlasında... Okursanız benim söylediğim sözde sıfır kalır. Yani o kitapta o kadar çok şey var ki bunları daha çok bilgi olarak bilirim. Çünkü kimin ne yaptığı çok belli değil. Mesela Amat'ta bahsettiğim Habil karakteri bir ana karakter değildir. Üzerinde ilginç bir insan üzerinde fazla durmadığı bir karakter. Normalde yan karakterlerde bile o kadar durur ki. Yine bununla ilgili çok kısa bir örnek vereyim. Bu da Amat'ta yanlış hatırlamıyorsam. Kitabın başlarında geçen bir olay Şöyle anlatıyor karakteri. Karakter bir şey görüyor, ne gördüğünü söylemeyin. Ve gözleri yerinden korkuluyor. Şimdi bu adam gördü, şok oldu, bitti mi? Normalde başka bir yazar olsa böyle söyler bırakırdı. Ama işte der diyor ki devamında. Adamı tutuyorlar, doktora götürüyorlar. İşte doktor adamın gözlerini düzeltiyor. başparmaklarıyla bastırarak bir komik bir düşün Ondan sonra diyor ki adamla ilgili. Düzelmesi sonucunda kurban keseceğini söylüyor adam. Düzeldikten sonra da Döndüğünün sonuna kadar hiç bu dediğini gerçekleştirmiyor. Örüm döşeğinde de 12 torunla yarım aldı işte bir goruz boğazlılmalarını tembihliyor. Normalde bizim bunu bilmemize gerek yok. Ama İhsan Ana yan karakterlerini bile sonuna kadar anlatan bir karakter. Biz oradan bir daha görmüyoruz. Normalde yaptığı tek şey gördüğü şey karşısında şok olmakta. Orada aslında gördüğü şeyle ilgileniyoruz biz. Ama yazar bunu bize anlatıyor ve emin olun hani bunlar sıkıcı detaylar değil. Bizim gibi hikaye içinde hikaye, yani siz bir roman okurken romanın içinde pek çok hikayeyle karşılaşıyorsunuz. Bunun şöyle tehlikeli bir yanı var, daha önceden okuduklarınızı karıştırıp okuduğunuza yol açabilir. Birkaç arkadaşımın boşuna gelen bir dönüp dönüp tayfalara geri çevirerekten ben neredeydim diye düşünmelerine yol açıyor. Aynı zamanda yine ikramatlarından devam edecek olursak, mesela Osmanlı zamanını mı anlatıyor, Osmanlı cekilin herhalde kurulmuş. Bu yüzden yazarın kitaplarına başladığımızda bir tek Efrasi'ye bu hikayeleri hariç. Çünkü o e, Anadolu'da geçer. Anadolu'da geçtiği için de yani yakın zamanın dolusunda geçer. Tam bir zaman vermiyor ama Cumhuriyet zamanı diye düşünüyorum ben. Normal bizim bildiğimiz Türkçe ile anlatıyor yazılarını. Güzelliği kendisi hangi zaman diliminde geçiyorsa o zaman dilimine özgü kelimelerle anlatıyor. Yani kendisinin tarihi bilgisi ve aynı zamanda dili, hakimiyeti inanılmazdır. Devam edeyim ben İsa Noctur'an anlatmaya. E, kendisi aynı zamanda dediğim gibi sembolizmi çok güzel kullanır. Kendisi felsefe bölümünden mezun işte orada mahtırı yapmış ve orada öğretim görevlisi olduğu için de felsefik öğeler barındırır kitaplarında. Yani şöyle bir şey vardır. Bu insan kitaplarında inanılmaz felsefik şeyler işler. Yani siz bunu fark etmez Genelde bu kitabın sonunda ortaya çıkar ve ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim, kitabın sonunu asla tahmin edemezsiniz. Mustafa Samsunlu'dan bahsetmemiştik. Evet, Zarlı Okusun söylediği Mustafa Samsunlu da epey iyidir demiştim. Başka bir e, özgüye layık olan yazarımız da Mustafa Samsunlu. Kendi dediğim gibi son, kitabın sonunu tahmin edemezsiniz ve genelde şok olursunuz. Garip de kitapların sonuna doğru bir ürperti sarıyor beni. Bu konuda e, kitaplarını okuyan başka arkadaşlarım da aynı şeyleri söylemişti. Yani bu adam bir korku kitabı yazsa bence istese eliklerimize kadar da Yani kelimeler ve cümleler üzerindeki hakimiyeti inanılmaz. Uzun cümleler kurar ama bu uzun cümleler sıkmaz. Detaylıdır, detaylı, detaylı açığı kesinlikle bulmaz. Tek bir sorun vardır. Kitabına yeni başlayanlar için Efras hikayeleri dışında bahsediyorum. Onu Onu dahil etmiyorum. Kitabı başladığınızda yoğun Osmanlıca kelimelerden ötürü sıkılabilirsiniz. Ben bunu söyleyeyim. Hal böyle olunca da ne oluyor? İnsanlar bir anlık bir tereddütte bulunuyor. Fakat eğer devam ederseniz o Osmanlıca'ya alışıyorsunuz ve bilinizde eriyip gidiyor yani. Onu da söyleyeyim. İhsan Tatar'dan bahsetmemişiz. İhsan Tatar'ı nasıl unuturum? Onu programın diğer kısmında bahsedeceğim. Yani yazarları ben kafamda 3 grubu ayarıda. Şu an ilk gruptan bahsediyorum. İkinci grupta var İhsan abi. İkinci grupta başka isimler de var. Tanıdığınız sorundan başka isimler de var. E, Lord Vega demiş ki saygın ersin de süper. Evet bir de kendisi var. Yiğit Değer Bengi'yi unutmuşuz. Evet Yiğit Değer Bengi de bizim önemli yazarlarımızdan. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim hemen geçmişken Yiğit Değer çok da güzel bir çalışması var. Bir derlemesi var. Şimdi İhsan Ohtayanlar var. Sadık Yemli var. Şu an adını Hatırlayamadığım daha pek çok yazar var. Bakarım birazdan. E, Metis yarın evinden çıkan 12. gece masalları tavsiye ederim size bir öykü derlemesi. Pek çok yazarın buluşması noktası olmuş bir kitap. İlhan Atayanlar'la ilgili bunları söyleyebilirim sizlere. Aklına gelirse tekrardan dönerim ama dediğim gibi onun kitaplarını okumadıysanız çok büyük kayıptasınız. Yani şöyle söyleyeyim. Bir İstanbul'u anlatır ki ya buram buram o İstanbul sizin burnunuza kokar. Galata meyhanelerinden bahseder. Sanki orada işte iki tek atmış gibi hissedersiniz. İşte Galata Kulesi'ndeki gözlülerden bahseder ya da işte boğazdan falan bahseder. O denizin kokusu güzel burnunuza. Pazarlardan bahseder. Pazarda satılan pek çok şeyin hissedersiniz. Gözünüzün önünde canlıdır. Kendisi... İzmir'de olmasına rağmen İstanbul'a da çok hakim, çok değiştir. Bilmiyorum İstanbul'da olmalı ama kendisi İstanbul'da çok güzel tasvir eder. Yani özellikle İstanbul'da arkadaşlar için çok hoş olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi kimle devam edelim? Ayfer Can'ı yüz geçiyor benim aklımda. Ayfer Can'ın Yani kitap için şey diyemeyiz. Fantastik İzmir anlamda fantastik midir kesinlikle. Ama anlatım tarzıyla gerçekten İnanılmaz bir insan. Yani tam olarak e, kendisine bir şu ait de diyemiyorum kitapları için. Anlıkın tarzıyla insanların kaçırmaması gereken bir yazar olduğunu ben tekrar tekrar söylemekten usanmayacağım. Şöyle yapalım. Kendisinin Oğullar ve Önceler Oğullar kitabının arka kapağını okuyayım ben bilmeyenler için. Şöyle söyleyeyim. Ben okuduğum zaman kitabın arka kapağını okuduğum zaman çok etkilenmiştim ve yüzümde böyle giderek genişleyen bir gülümseme olmuşmuştu. Dediğim gibi Alper Canavir'in oğrular ve rencide kitabında 5 yaşında bir kahramanımız var kendisini üstüne Alper Kamu. Ama 5 yaşında deyip geçmeyin bence hepimiz cebimden çıkartır. O derece zeki ama o derece de korkunç bir insan kendisi. Zehir gibi. Arka kapağını okuyayım ben size. 5 yaş insan en olgun çağıdır. Sonra kürme başlar. Ben Alper Kamu birkaç ay önce 5 yaşına bastım. Doğum günüm yaklaşırken vaktimin büyük kısmını pencerenin önünde dışarıdaki insanları izleyerek geçiriyordum. Hızlanarak, yavaşlayarak, türlü sesler çıkararak ve bir yerlere bakarak yaşayıp gidiyorlardı. Bir gün onlardan biri haline geleceğimi düşünmek beni hasta ediyordu. Ne yazık ki bundan kaçış yoktu. Zaman acımasızdı ve ben hızla yaşamıyordum. Hayatımdaki tek iyi şey artık anaokuluna gitmek zorunda şimdi. Zarardan kar. Uzun süre annemle babamla ana bana göre bir yer olmadığını anlatmaya çalıştım aslında. Bütün rasyonel dayanaklarıyla hiçbir işe yaramamıştı maalesef. İnviyaki uykumda kamp için de tepinmek, servis minibüsü kapıya geldiğinde küçük çaplı bir sinir testi geçirmek gibi yöntemlere başvurmam gerekecekti derdimi anlamaları için kefaletlik. İnsanı kendinden utandırıyorlar. Evet okumuş olduğum gibi oğullar verenler oğullar kitabının arka kapağı bu şekilde. Ve e, aslında burada şu da var ki, e, Alper Kanu karakteri birazcık da masum bir karakter olarak yansıtılmış ama hiç de öyle değil. Bu arada Darlok istemişti ki kimi önerdiyse, evet Onur çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle pişman olmadığım bir kitabı ve elimden düşmeden okudum. Bu bahsedilen Alper Kanu karakteri ultra zeki değil de yani bir yetişkin gibi hareketleri vardı. Yani büyümüşte de küçülmüş derler ya. Kitabın adına tekrarlayayım. Alper Canıgüz adlı yazarın Oğullar ve Rencide Ruhlar. Korumda da var, portaldı da var bu kitabın tanıtımı. Kendisi yani yetişkin gibi hareketleri var ama aynı zamanda işin güzel kısmı tamamen bir yetişkin gibi değil. Çocuklara özgü hareketleri de var. Yani mesela şey vardı. Böyle insanlara verdiği cevaplar falan çok zekice. Çok da böyle laf sokan bir karakter. Böyle hani şey olur ya, filmlerin karizmatik, böyle laf sokan asi karakterleri vardır ya. Onlar gibi ama şöyle de bir şey var. Mesela evde oyun oynarken gidiyor çamaşır sepetine falan giriyor. Hani normalde böyle bir karakterden beklemezsiniz ama çocuk yanlarını da kaybetmemiş. Bence en güzel yanı da o. Aynı zamanda Alfer bizim Güzün'ün başka kitapları var. Gizli Ajans var ve Tatlı Rüyalar. Üç kitabı var benim bildiğim kadarıyla şu anda. Gizli Ajans da Oğuzlar ve gibi. İsterseniz sezonun da arka kapağını okuyabilirim. Bu arada isteyip istemediğinizi yazın ben anlatmaya devam edeyim. Tatlı Rüyalar ise Gizli Ajans gibi değil. Gizli Ajans, ve oğullar ve, gizli ajans ile oğullar ve rengi ve ruhlarda yazar birinci o zaman hikayeyi. Mesela az önce bahsettiğim kitapta Alper Kamu karakterini azından anlatıyor. Ben normalde birinci kişinin ağzından anlatılan kitapları pek sevmem. Ama bu kitap başka türlü anlatılsaydı bu kadar güzel olmazdı bence. Yani size o karakteri yaşatıyor. İyi mi gibi yani? Değil mi gibi ama Alper Kanun bambaşka. Sonuçta o bir Türk. <gülüyor> bir daha var. Türk yazarlarda e, genelliğinden yapacak olursak. Türk yazarlarda da şöyle bir şey var. Argo'yu çok güzel kullanırlar. İhsan Atayanlar da bunu çok güzel yapar. Adam şiir gibi küfür ediyor resmen. Alper güzel de böyle bir şey var. Yani küfürleri ve Argo kelimeleri... Çok hoş kullanıyorlar. Hani yani böyle küfür etmiş falan filan gibi bir tepki vermiyorsunuz okurken. Size çok doğal geliyor. Çünkü insanların o anki doğal reaksiyonlarını, doğal tepkilerini veriyorlar. Bunu da değinmeden geçmek istemiyorum. Dediğim gibi Alper John'u güzel okursanız hiçbir şekilde sıkılmazlık kitapları çok eğlenceli. Tatlı rüyalarda bir tek üçüncü kişi olarak anlatıyor normal yani. Normal bilgi kitaplar şeklinde gizli ajans ile oğuzlar ve rencide birinci kişi ağzından anlatıyor. Ama gerçekten e, Argo ve küfürler kitaplarla çok hoş şekilde. Hani şey yok böyle insana ay küfür etti diye rahatsız etmiyor. Aksine hani antifektik dediğimi ilginç bilmiş ama aksine çok yerinde kullanılıyor. Ben özellikle İhsan Oztay Anar'ın Argo tabirlerine hayranım. Yani böyle mesela şeyden bahseder. Kahvede oturup dinlenmek dermişler ne yani böyle kahvede oturup dinlenmek der, dinlenmek der ki çok hoşdur okurken İstanbul böyle bir bülim sema olur. Birinci değer Bengi'yle devam edelim. Ben kendisinin çift başlı Kartal kitabını okudum, bir öykü kitabı kendisi. Bilirsiniz birinci değer Bengi bilgisayar mühendisliği mezun olmasına rağmen eski medeniyet tarihleri üzerine yap yani bir bölümü almayı yansıtıyolar birim. Sonuçta eski medeniyetler üzerine bir doktora yapmış insan. Kendisinin kitabını bu yaz okudum, iyice bir kitaptı, bir çırpıda okunabilecek bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam, Artemis İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Şu an kitaplarını okuyorum da. E, annemin Artemis olarak gözüküyor gözünü. Yanlışsam güzelsin arkadaşlar. Kendisinin yazdığı kitapla Anadolu ve Mezopotamya'yı kapsıyor. Çağlar boyunca burada yaşamış halklardan. Kızıl kızılderili vardır halklardan da bahsediyor. Mesela sadece Anadolu'dan çok yanlış olduk orada. Mesela Efes'ten bahsediyor, Efes'teki limanlılardan bahsediyor, Helenler'den. Bundan sonra da geliyor Anadolu'ya. Mesela e, Gaziantep'ten bahsediyor, Fransız işgalindeki Gaziantep anlatıyor, Çamalkeli savaşlarını uzanıyor oradan. Yani şöyle söyleyeyim size, o kitapta pek çok medeniyeti görüyorsunuz. Bizim topraklarımızda yaşamış, çağlar önce yaşamış pek çok medeniyete dair yazılan hikayeleri görüyorsunuz. Okuması zevkli ama kitaplara ilgili şöyle bir eleştirim var beni. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence Yiğit Derbengi'nin birazcık daha pişmesi gerekiyor. Tekrar edeyim ben Yiğit Derbengi'nin antiseptik sormuş Yiğit Değer çift başlı Kartal adlı hikaye kitabında Fransız işgalindeki antep geçiyor ve kitabın da en güzel hikayesi olur. Büyük kitab şey hikayenin ismi. Kitaptaki en güzel ve en etkileyici hikaye oluyor. Çok da bir sonu vardır. Onu da söylemiş olalım. Ama benim kişisel yorumum yeter benki için hani birkaç kitap daha yazsa çok daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum ben. E bazı hikayeleri çok şey değilse benim açımdan. Nasıl söyleyeyim? Bazı hikayeleri beklentilerimin altında kaldı. Yani böyle bir hani bir İhsan'ı anlatmayanlar bir Aypercan'ı bize okuduktan sonra o, kitap, e, o kitabı ben çok büyük beklentilerle başlamıştım. Bazı hikayelerinde ben şahsen sıkıldım. Ama büyük hikayesi kitabın kesinlikle en iyi hikayesiydi. Bu arada şunu da değinelim. Çift başlı kartal denmesine nedeni kitabın sonuna baktığınız zaman 3 adet çift başlı kartal öyküsü görüyorsunuz. 3 farklı şey. Hepsinin ortak noktası çift başlı kartal. Daha fazla şey söylemeyeyim. Okursanız görürsünüz ama okuyun yani hani ben böyle söyledim ama tabii ki renkler ve renkler tartışılmaz. Bence öykü e, öyküsü için bile okunabilir ve Çiçift Başlı Kartal adındaki o üç öykü de çok enteresandı. Çok fazla değinmek istemiyorum ama şöyle şöyle bir şey söyleyeyim hikayelerin hikayelerinden birinde Çiçift Başlı Kartal hikayelerinden birinde Roma dönemi veri yanlış hatırlamıyorsam İki eşitselden bahsediyor. çok enteresan bir hikaye gerçekten daha önce ona benzer bir şey okumamıştım. Türk yazarlarımıza son bir devam ediyoruz. Şimdi Halferjan'ınğından bahsetmişken yazım tarzına ve benzeyen bir Murat Menteş var. Gerçi bu konuda sevgili Darcy Opus benden daha bilgili ama yani bir Halferjan'ı okumuşken bir Murat Menteş okumamaksa ayıptır diye düşünüyorum. Korka Benver'ın ve Dolunur'un Dilem Masal'ında iki kitabı var. Bu arada ben iletişim yayın evini çok takdir ediyorum. Alpercan'a göre Murat Menteş ve İhsan Oktay Anar gibi yazarların dünyasında bulunduran benim için muazzam bir yayın evi. Bu yüzden iletişim yayınlarına çok saygılarımı buradan izletmek istiyorum. Murat Menteş'in gibi yazım tarzı olarak Alpercan'a göre benziyor ama elbette kendisine has yanları var. Hemen Murat Menteş'in de kitaplarından birinin Arka sayfasını okuyalım. Şöyle söyleyeyim ben onları erken bir yandan. Başka bahsedebileceğimiz. Ha şeyden bahsettik. Gildar'ın yazarından bahsettik. Gildar'dan bahsettik. Gildar için ben şöyle söyleyeyim. Kendisi bildiğiniz gibi dışarıdan baktığımız zaman boğazdan bir kitap. Hani böyle çok oturaklı bir, ansikropedi boyutunda ve kapağı falan hani böyle şey gibi, tarihi eser gibi. Yazılmış eski bir kitabe gibi. Çok enteresan. Kapağını da çok üzenilmiş. Yaptar'ın konusunu okuduğumuzda ben kendisini okumadım. Ancak konusunu okuduğumda beni güzel bir şey oldu. Yani birazcık şey hani böyle bu bahsettiğim yazarlar gibi daha çok yani bunu tamamen okumadan, tamamen arka kapağını okuyarak yorum yapıyorum. Böyle hani bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim Murat Menteş, işte ikram okuyanlar Alper Can ya da Yiğit Değer Bengi'nin yanı sıra daha çok ani birazcık daha Batı'nın etkisindeki fantastik edebiyat gibi geldi bana. Yiptar'ın arka kapağını okuyarak ben bu şeye vardım. Bu kanıya vardım. Ama elbette bunu söylemem benim çok yanlış. Kitabı okumak gerekir kesinlikle. Hasan Ali Toptaş. Evet. İletişim yayınları akar demişlerdi. doğru. İletişim yayınları bu konuda muazzam. Devam edelim. gelelim Gelelim Gökdür o Odanın şarkısıyla sendik biz kendisini. Çok güzel de bir şey vardı. Kapak tasarımı vardı. Ancak Poza'nın şarkısı bir kısım tarafından beğenirken birazcık daha büyük bir kısım bu kitabı beğenmedi. Sanırım biraz da ön yargılı yaklaştılar diye düşünüyorum. Eleştirildi kitap sık sık bu konuda. Ama bence zannetli kitap kapak tasarımı bakımında çizilmiş ya daha doğrusu fiziken söylüyorum ortaya konulmuş en güzel kitaplardan biriydi. İçerik olarak da Birazcık acımasız eleştirebildiğimi düşünüyorum ki gibi biz Türk yazarlara karşı ön yargıyayız. Beklentilerimiz daha yüksek ama deniyoruz son zamanlarda ortaya çıkan Tılsımı Kudret'e. Bunda da tam tersi. Mesela forumda da baktığınız zaman yorumlar hep olumlu şekilde. Bilmiyorum beğenmeyeniniz var mı? Ama Göktür Baba Tılsımı Kudret'le kendisini eleştiren kesimi yavaş yavaş etkilemeye başladı. İnsanlar kitabı merak ediyor, kitap hakkında konuşuluyor. Yani mesela Ozan'ın şarkısından ben daha fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Daha çok göz önünde. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Ozan'ın şarkısını bilmeyenler Tılsımlı Kudret'i biliyor şu anda ondan haberdarlar. Kendisi için şöyle söyleyebiliriz. O da böyle hani anlatımda detaydan sakınmayan bir insan. Sevgili Hakan'ın bir... E forumda yazısı vardı. Şey diyordu. Güneş demek kelimenin o uzun uzun anlatıyor diyordu. Bence bu çok hoş bir şey. Yani böyle mesela mesela şairane söyleyişlerden veya bu bir şeyi tanımlamak için kurulan uzun cümlelerden ben haz alırım. Hoşuma gider. Tabii ki gereksiz uzatmalardan falan filan değil de hoş bir şekilde işlenen uzun cümleler her zaman benim tercihimdir. Bu arada Kırsımı kudrette Amerikan kokan bir hava varmış. Hadi ama dostum yumusu beni soğutu demiş. Ve bir guest adlı arkadaşımız isim vermiyor kesinlikle. Guest. O konuda hafısın. Yani ben şu şeye karşıyım. Hani böyle kitaplarda hani hadi ama dostum falan filan. Yani bu Amerikan vali hava hoş değil. Gerçekten hoş değil. Hani bu ilginç bizim e, amatör yazarlar olarak bizim de yazılarımızı etkiliyor. Ben onları okurken de keyif almıyorum. Haygın Ersin'den bahsetmedim bu arada. Sadece şöyle söyleyeyim. Ha, Legal Mac demiş ki onu söyleyen adam Fransızlar hadi ama dostum diyor ama Ben hiç görmedim. Devam edelim biz. Ş şöyle bir şey var ki Kılsım'ın Kudret şu anda Ozan'ın şarkısından daha başarılı bir konumda. O da bir gerçek. Ve yine muhteşem bir kapak tasarımı var. Ben Türk yazarlarla ilgili şuna değinmek istiyorum izin Kapak tasarımları Genelde böyle alelade oluyor. Gez, geçiştirilmiş. Ama biz odanın şarkısı, bir sılsımı kudrette harika bir kapak tasarımı görüyoruz. Muhteşem enstrülasyonlar görüyoruz. Bence bunlar da çok önemli. Yani ne olursa olsun pek çok kişide bir şekillik vardır. Öyle veya böyle. Hani belki sizlerde yoktur, bende yoktur diyenlerimiz olabilir. Ama şu var ki... Pek çok insanda çekicilik vardır. Mesela ben çaldım isterim ki benim kendi yazarlarımın bu tarz kitaplarının çok daha güzel kapakları olsun. Bu yüzden ben Gökdürcan Baba'nın iki kitabındaki çizimleri çok takdir ediyorum. Çizimlere yani helal olsun. Çok güzel olmuş. Giddar'ın kapağı da çok güzel. O tasarımı falan filan. Kapakların da önemli olduğunu düşünüyorum bu bakımda. İnsanların ne olursa olsun istiyor. Mesela çift başlı kartalım. Kapağını şey çizmişti, Kenan Yarar çizmişti, Kenan Yarar'ı biliyorsunuzdur, ben en son okuduğumda penguende çiziyordu. Kenan Yarar ve çift başlı kartalı çok hoş bir kapak çizmişti. İnsan of kitaplarının eski kapakları çok hoştu, değişti, yenileri de hoş. Anaküsü Kıtalar Atlasım'ın yeni kapağını hiç beğenmedim, eski kapağını seşendi çünkü eski kapağında pek çok karakter vardı ve o karakter... Gerek yan karakter olsun gerek ana karakter olsun Kitap pek çok kişiyi sembolize ediyordu. Şimdi bahsetmediğimiz kimler kaldı adına anıpta? Aa Sadık Yemli var elbette. Ülkemizin çok önemli yazarlarından. Arkadaşlar Sadık Yemli okumadıysanız Biliyorsunuz biz öykü seçkisinin birinci yıl kapsamında yazarlarla konuşmuştuk ve yazarlar sağ olsunlar bizi kırmayarak da birer öyküyle öykü seçkimize katıldılar. O yüzden eğer hiç sadece okumadıysanız ya da onun gibi pek çok yazar yani pek çok meşhur çünkü adını duydunuz ama onları okumadıysanız eskiden birinci yıldaki özel seçkimizden okuyabilirsiniz. Kimler var mesela adını anlamadığımız çok ayıp ettik aşkın dünyası var. Mesela aşkın dünyasını atmış odasılık mezarlığı diye bir öyküyle birinci yılda sağ olsun katılmış. Erbu Kaya, yazarı Tanrıçan'ın Yeni Yaratığı diye bir öykü ile katılmış. evreninde geçiyordu bu arada bu yazı. Ondan sonra Göktuğ Can Baba'nın sandalın içinde bir yerlerde bir öyküsü var. Işın Beril Tetik kendisi bayan yazarlarda muhteşem bir bayan yazar bu arada. Aynı zamanda Türk Fantazi Birliği'nin düzenlediği yarışmada da birincilik kazanmıştı. İlk düzenlediğinde birincilik kazanmıştı. Yandomuz Mira Erkemiz kendisini biliyorsunuz daha çok çevirileriyle yaban ile yabancı adlı öyküyle katılmıştı. Sağlık Nemli Nas Oteli aynı zamanda Şevlen Pişkin kendisinin adı e, adından bahsetmiştim, kitaplarına henüz değinmedim. Peri diye bir öyküyle katılmıştı. Yani elinizde bu imkan varken bence kaçırmayın. Hani bir kitap almak istemiyorsanız haklısınız para ödeyeceksiniz sonuçta bedava gelmiyor bu kitaplar. Bu insanların yazdığı bu öykülere bir göz atın derim. Elinizdeki bu imkanı değerlendirin bence. Şimdi devam edelim. Sadık Yemli diyoruz. Sadık Yemli, kitapları yavaş yavaş başka illere çevrilmeye başlayan bir yazar, Bilim kurgu ve korku konusunda Türkiye'nin önemli yazarlarından. Ya ben kendisiyle ilgili şöyle bir fikrim var. Bana nedense böyle resimlerim biliyor. O havayı veriyor hani... ''Ya arkadaşım, para benim için önemli değil. Ben yazıyorum. İçimden geldiği için yazıyorum.'' gibi bir hava sergiliyor nedense bana. Hani gerek yazılarımda, gerekse dediğim gibi bir fotoğraf karısında bile bana yansıttığı şey bu. Çok ilginç bir şekilde bu. Sadık Yemli dediğim gibi ben Stephen King bir osman ama ben Türk olarak söylüyorum. Stephen King'le ben karşılaştırmayı yanlış bulurum Sadık Yemli'yi. Ben... Ee, Sağdaki istersen kimse karşılaştırmak istemem çünkü birazcık kültür farkı da var yani. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Onları kıyaslamak e, doğru olmayacaktır. Evet, bu arada Onur'un söylediği gibi ışın belirttiğini öykülerine gölgeden ulaşabiliriz. Aynen öyle. Biliyorsunuz bu arada. Kendi şey gölge dergide, gölgeyi dergide müthiş bir hızla... <gülüyor> Pardon, gölgeyi dergide... gölgede. Galip Dursun'un... Doğru söylüyorum değil mi? Galip Dursun'un eşliğinde devam eden çok iyi bir proje. Başka ne söyleyebiliriz? Barış Müstecaklı'na zeyimlimiz lazım illaki. Pergev sahne gelir. Şöyle söyleyeyim, sizi bilmem ama ben Türk fantazisi deyince aklıma benim ilk Barış Müstecaklı'na oz gelir. Çünkü ben Türk fantazisinde ilk onu tanıdım. Yani mesela Isla.yanar ondan çok daha önce yazmaya başlamış bir insan ama o zamanlar ben onu aradığını bilmiyorum. Türk Fantazesi Eşit Dev Barış Müştecaklı Oğlu Pergi Yashaneli'ydi, benim bildiğim. Ve İstanbul Kitap Fuarında da indirim yapmıştı Mekkezi Yayın Evi. Çok ciddi bir indirim yapmıştı, bütün seriyi. Eğer alanlar varsa bence pişman olmamışlardır diye düşünüyorum. Barış Müştecaklı olduğu için de şöyle söyleyeyim, kendisini ben şöyle, şöyle tanımlayabilirim, bence cesur bir insan. Türkiye'de bir yerde bir seri yazdı. İyi veya kötü. Ben kendisini cesur buluyorum bu bakımda. Hani ya okunmaya falan filan deyip bırakmamış. Adam oturmuş seriyi tamamlamış. Bir seriyi çıkartmış. Sabır da gerekiyor bence yazarlık konusunda. Bu arada çok özür diliyorum sizlerden. Gölge iki tane var ya karışıyor. İyi dergi olan mı yoksa bu Gölge Kursun'un e, gölge gölgemi? İyi dergi olan dergideymiş sevgili ışın belli tetik. Devam ediyoruz barışın sıcak Tekrar edeyim. Ben dediğim gibi kendisini. Aa doğru söylemişim. <gülüyor> Süper ya. Bir hayli karıştı. Demek ki ilk şey söylediğin tamam. Doğru hatırlıyormuşum. Çünkü ben e, Galip Dursun'un sesi olan gölgede işim belli onu görüyorum. Ya, sık sık görüyorum gibi geliyor da iyi karıştırmamışım. Tamam ilk dediğim doğru. Korkuyla alakalı bir site olan gölgede kan günyesi adlı der, şey site'de. Şimdi belirtettiğim başka filmlerde ulaşabilirsiniz. Şimdi barışım cevaplı olayında benim söyleyeceklerim bu kadar. Türkiye'de bir seri yazmayı başarmış sayılı yazarlardan ve kendisine ait de bir dünya kurmuş. O bakımdan da kendisine saygıyla eğilmekten başka söyleyebileceğim bir şey yok. Gelelim adını unuttuğumuz Özgür özol Ilgana bu aralar çok fazla bahsi geçti çok fazla bahsi geçti fakat bir türlü alıp okuyamadık genelde forumda şu var ya sen okudun mu falan bu tarz şeyler geçiyor bildiğiniz üzere İzzet diğer kitaplardan İzzet diğer kitaplardan farkı ne İzzet Hanımın İzzet Hanımın diğer kitaplardan farkı ne İzzet Hanımın diğer kitaplardan farkı ne İzzet Hanımın diğer kitaplardan farkı ne İzzet Kurdu. Peki kendisi ne yaptı? Daha çok bizim kültürü kültürümüze ait olan bir dünya kurduğunu söylüyor kendisi sevgili özgürü. Farzı da nedir yazısını okuyun öncelikle. ıldan o pek tanıdık mitolojilerinden esinlenerek yaratılmış hayali bir destan dünyası. Alışına gelmiş Avrupa tarihi gibi bir kökenli masalların yerine, Ege yüzünün doğusunda kalan toprakların kendi öykülerini, değer yargılarını ve tarih algılayışını eğlenceli ve tutarlı bir destan dünyası içinde ortaya koymayı amaçlar. ama doğal yolun içinde bulunan, basit yaşamlar süren ve doğal hukukları ile işbirliği içinde yaşayan konar göçerleri, toprağın yaşam gücünü emerek güç kazanan küçük, yerleşik kentli büyücülere karşı verdikleri bitmek bilmez mücadele konu alıyor. Kentli doğanların tersine Tüm yeryüzüne kendi sorumluluklarında gören sürekli bu zorlu mücadeleye üç tarafı denizlerle, bir tarafı sert dağlarla çevrili olan Ilgana topraklarında başlıyor. Özgür Oğuz'un Ilgana romanı, destanının ilk ürünü olarak sunuldu. Kapsamlı ve heyecanlı bir destan olan Ilgana'nın farklı ürünlerin de zaman içinde sunulması sunanıyor. Son cümleyi de okuyalım, o da gerek var mısın? destanının temellerini atan yaratıcı takım dünyasında bu destanın belki meyna oluşturan çalışmalar. Farklı uzmanlıklardan gelen kişiler tarafından yönetiliyor denmiş. Dediğim gibi, ılgama kendine has bir yapısı var. İyi veya kötü. Benim burada özgür öz, öz olup takdir, öz takdir etmenizim şu. Farklı bir şey yapmaya çalışmış. Türk fikirli benimseyerek sıfırdan bir dünya yaratmaya çalışmış. Olmuş veya olmamış. Okum, okumadığım için bilmiyorum. Ama ben bu çabasını çok takdir ettim. Vurghana'nın FRP evreni de olacakmış bu arada. Bunu daha önce portaldaki yazılarımızda da, sorunu da sanırım. Portalda belirttik de, ya yani Sida bünyesine de bunu belirtmiştik. Ilkhan Ağabok'unlar çok fiddalı ama bu başarıyı yapsalarını onu bilmiyorum. Yalnız yine çok hoş bir tasarıma sahip olan kitaplardan bir tanesi. Kapağı çok etkileyecek. Ben şahsen her çok kitabında böyle kapaklar görmek istiyorum. Kimle devam ediyoruz? Şebnem Pişkin. Yani bayanlara bakalım. Şebnem Pişkin'in iki kitabında da editörlüğü aşkını Güngör üstleniyor bildiğimiz üzere. Ve yazın tarzına baktığınız zaman daha çok şey, biraz üstlenen benzetiyorum ben kendisini. Ama daha çok nasıl söyleyeyim size Aşk üzerine ama aşktan kastımız burada ilahi bir aşk. Kendisinin yazım tarzı bu yönde ama anlatım tarzı yine portaldaki tanıtımlara bakarsanız çok hoş ve çok tatlı diyeyim ben Benim tabirimle çok tatlı bir anlatım tarzı var. Yani böyle anlatımı çok akıcı, hani insana sıkmıyor, merak da etkiliyor. Böyle şey, size ilginç bir his uyandırıyor Şebnem Pişkin kitaplarıyla. Bir tanesi is İsrafil'in aynası. Biz bir evde Kırklar Diyarı bu arada. Dediğim gibi ikisinin elitördüğünde Aşkımcımda yapıyor. Ve Astraea yayınlarından çıktı bu iki kitapta. İnce kitaplar. Biri 186 sayfada yalnız sanıyorsam. Kırklar Diyarı da e, 224 sayfa. Çok enteresan bir hayal gücü var kendisinin. Çerinden bisiklet de dedi? Yindikten sonra ben diyorum ki biz beraber sizle biraz orta dünyaya doğru uzanalım. Ondan sonra... Konuşmamıza devam edelim. Şimdi de geldik forumumuzun güzide yazarlarına. Bu arada yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Öncelikle kitapları basılı olan Türk Edebiyatı'nın önemli fantaz ve bilim kurgu yazarlarından bahsettik teker teker. Şimdi de geldik daha önceden söylemiş olduğum gibi kafamda üç ayırdım benim yazarları. İkinci gruba bizim forumumuzun insanlarına. Şimdi bunlardan öncelikle kim geliyor hakkında tabii ki de Nil ya da M. İhsan Patari gerçek adıyla ve Yemin ve Öç değil mi? Yemin ve Öç şey bizim ya. <gülüyor> Yemin ve Öç okuyanınız var mı bilmiyorum ama Yemin ve Öç gerçekten çok hoş bir kitap, çok eğlenceli bir kitap. Ben biraz geç okudum. Hatta e, kitabı okuma hikayem de ilginçtir. Onu da, şimdi, onu da şimdi anlatmayayım. da şimdi bu aranızda ilginç veren bu konuda. Kitaba kavuşmam zor oldu. Şimdi, yemin ve ne söyleyebiliriz? Yemin ve ölçü, e, az önce bahsettiğimiz kitaplar gibi değil. Kendisi e, bir barbar ve küçükçe karaktere sahip ana karakterler olarak. E, evet, ben kitaba otobüs ve tren beklerken getirdim bu arada. Eve genelde trenle gidip geliyorum. Onur Bilir, Haydarpaşa Gözli trenleri. Okulda işle genelde treni kullanıyorum. Okuyacak hiç vaktim yoktu. Hal böyle olunca ben de kitabı e, Vals'ta beklerken okudum. Ancak hiç pişman değilim. Gerçekten çok keyifli bir kitaptı. Bir kere şöyle bir şey var ki, yani kitapta, hani bir Türk'ün yazdığı çok belli. Çünkü genelde, Şöyle bir şey hissediyorsunuz, bir Türk yazan kitabına okurken. Böyle belirli bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Belirli bir samimiyet var. Bu yüzden sevgili İhsan abimizin kitabında da bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hani karakterler biraz fazla daha doğrusu biraz çabuk birbirine kaynaşıyor gibi gelebilir sizlere ama bunun aksine bunu ben şey bağlıyorum, kendi bilgisimizin sıcaklığına bağlıyorum. Hani normalde şey vardır ya, bir de yeni tanışırsınız ama konuşup tanışmaz sarılır öpersiniz falan filan. Bu düğün içimizden gelenecek. Ee, Bran adında bir barbar karakterimiz var ve Korba adında bir cücemiz var. Bu arada şunu da söyleyeyim, göndermelerle dolayı çok hoş bir kitaptır, onu da söyleyeyim. Mesela Baldur's e falan çok güzel göndermeleri vardır. Okurken daima yüzümüzde bir sırıtış olur. Biliyorsunuz zaten, insan abinin e, pek çok hikayesi bir böyle. Bir yanı vardır. Yemin ve üç tane şeklinde. Daha önceden bahsetmiş olduğum gibi, Yemin ve Öğç'ün S2 bölümü... Zaten kitap biliyorsunuz, ilk öncelikle yani bir bölüm olarak kitap olmaktan çok uzakken, daha kitap hiçbiri yokken küle teması için yoruldu gemi görüş. Aynı adlı öyküyle başladı. Daha sonra öykü çok beğenildi. Kül teması için de yine harika öykü seslerimizin ilk olması için bu. De bir devam bölümü istendi. Kitabın ilk iki bölümü bu hikayeleri kapsıyor. Hal böyle olunca da ilk iki bölüm size biraz şey gelebiliyor. Hani olaylar çok çabuk oldu bittiğe gidiyor. Elinizde bir roman var ama ilk iki bölüm Olaylar hemen hazır ve sonucu oluşuyor. Peki iki bölümde şey Hani Giriş öğütçileri gibi düşünürseniz üçüncü bölümden itibaren gerçekten de tam bir macera yaşıyorsunuz. İhsan abi sizi şaşırtmayı da başarıyor işin güzel kısmı Nasıl söyleyeyim? Okurken sıkılmıyorsunuz. Ben hiç sıkılmadım ve her daim yüzümde bir gülümsemeyle kitabı devam ettiyordum. Bu arada yeni bu hiç mi eleştireceğimiz yok? Elbette var. Yeni bu ölçün kısmı Kitapta şöyle bir şey vardır. Şimdi Barbarımız, e, Branın bir tane kılıcı var, babasından kalan bir kılıcı. Bu arada bilmeyenler için, ben burada herkes şey gibi konuşuyorum, hani herkes biliyormuş gibi bahsediyorum ama burada bilmeyen arkadaşlar mutlaka vardır. Bo, mesela Mogay bizim gibi bir yiyorum, ben bilmiyorum. Dışarıdan geldiyse ben hemen konuya şerhantıyım. Bran Fusrahan Gey Kabilesi'nin e, Zeyf'in oğlu. O kabilede de reis'in oğlu saldırıyor kabile ve bunun ardından da köle olarak düşüyor bütün kabile. Sağ kalanlar köle olarak düşüyor. Biçici adında bir baba yadigar ve kılıç var. Sonra korbanla karşılaşıyor. Kendisi korsanlara köle olarak satılıyor. Bir deniz savaşı sırasında korbanla karşılaşıyor. Bunlar ceva bu şekilde devam ediyor. Evet, Nozar bu arada bizim eski Red Master'ı Konuyu hepiniz duyuyorsunuz. Ben anlatmayayım bu arada. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Sonra başka nerede kalmışız? Ha, İslam abinin gözünden kaçan ufak bir durum var. Buranın daha sonradan tahmin edeceğiniz gibi elde edecek kılıç, biçici. Sonra stavun sonlarına doğru başka birinden bahsediyorlar. Bir yan karakterden. Ama onun siyahın misini İngilizce bilsin. Mesela hani burada Türkçe isim kullanmayı tercih etmişken ki çok bu çok güzel bir şey. Sonra başka bir karakterde İngilizce bir isim tercih etmesi ilginç bir durumdu. Benim başka eleştireceğim bir nokta da, Bran bildiğiniz üzere yani en başanastan üzere bir barbar. Ama şöyle de bir şey var, e, Bran ne olursa olsun hani korsanlarla vakit geçirmiş acılar çekmiş bir insan olsa da e, bence Barbar yanını birazcık daha fazla ortaya koyması gereken bir karakterdir. Hani bazı yerlerde barbarlığını ön plana çıkarmalıydı diye düşünüyorum. Hani bir barbar için biraz fazla yumuşak bir karakter. Ha, ama okuması etkili çok eğlenceli. Özellikle korban. Korban tipik bir cüce her, her şeyine. Ama buradan birazcık daha barbar yönlerini yansıtabilirdi diye düşünüyorum ben. Bunun dışında sorunumuzun e, değerli yazarlarından İslam Ağabey'in Başka bir planı olursak. Bu arada e, sevgili Elvinis arkadaşımız inşallah doğru süreli alınıp gidiyormuş. Teşekkür ederim beğeniniz İyi akşamlar. İhsan abinin diğer yazılarına bakacak olursanız bence yani kitabı çıkmış ve başka kitapları çıkması gereken bir var. Ve bence yeni, çık yeni çıkartacak kitaplarda yani inşallah çıkarttığı böyle projemiz yok da yeni çıkartmasını istediğim kitaplarında o kendi esprili üslubunun daha çok hakim olduğu, kendine has şeyler yazmadı. Çünkü kendi üslubuyla harikalar yaratıyor. İnsanlıklıklar hiç sıkılmıyor. Yemin vermişler öyle. Ben sıkıldığım bir sayfa hatırlamıyorum. Kitap vakti gitti. Yani bir günde de bitirebilirdi o kitap. Benim sadece vaktim yoktu. Ne bileyim gibi. Muhasada beklerken unuturum. Peki, bizim forumumuzun başka necretleri var. İki tanesi burada bulunuyor. Ama ben onlara değinmeden önce başka birinden bahsedeceğim. Forumunun büyük kısmını ilginiye takip ettiği Malkavian'ın denge serisi var. Seri diye bölüm bölüm yayınlanıyor. Malkavian'ın yazdığı mesela Kimin Ben yazısı çok muhteşem bir sonuna bitti. Okumayanlar mutlaka okusun. Aynı zamanda denge serisi gerçekten okunmaya değer muhteşem yazılar. Özellikle denge yani dengede benim hoşuma gelen şu adınıca Yaroslav Girs yazısı diye. İyi veya kötü değil. Ortayı bulmuş bir yazı. Dengenin insan olarak dengeyi anlatan bir yazı. Bir kere zaten her bölümü kolu sesimle uzatacak, şekilleniyor biçimle bırakacak olursak gerek anlatım gerekse anlattığı konu karakterler ve hikayenin ana hatlarıyla ile kaçırmamanızın gerektiğini inandığım bir yazı dizisi. Dengeyi mutlaka okuyun arkadaşlar. Marka görmen çok. Hoş bir eser. Aynı zamanda kimin ben de öyle. Ama denge e, başından itibaren fantastik bir eser. Kimin ben de asıl fantastikliğini son bölümde görüyoruz. Keşfedilmiş çok güzel bir son noktası. Ben ocağı bitirin kesinlikle beklemiyordum. Son bölüme kadar niye kuvvet serisindeki gibi düşünmüştüm hatta. Çok hoş oldu. Hoş bir sürpriz oldu. Malkar yandan sonra bizim yazarlarımızdan devam edelim. E, burada cır cır cır cır konuşan Darlowusumuz var. Kendisi de çok iyi bir yazardır. Yazım tarzı biraz Alper Can'ı bize biraz Murat Menteşe benzer. Ama elbette ki e, onların bir yansıması bilir kendisi. Kendine has çok güzel yazıları var ve ben onun dilini, anlatışını hayranım gerçekten. Dalıl Uçus'un yazılarını okurken de öykü seçkisinde özellikle bol bol buluyorsunuz yoloz. Dalıl yazılarını okurken de insan Kendini böyle nasıl söyleyeyim? <gülüyor> Akıl Hastanesi'nde çizgi film izler gibi Tam anlamıyla benim hissettiklerim bu. İnsanı hem eğlendiriyor hem de böyle çıldırmış gibi hissettiriyor. Anlatmak istediğini çok güzel anlatıyor ve hikayelerinin bulduğu başlıklar, sevgili Dalil Okus, Onur'un beni çok etkiliyor Çok hoş başlıklar, konu başlıkları buluyor yazılarına. Yani o başlığı okuyunca bir anda insan Nasıl ya? Ne ki bu diye merak etmeden duramıyor. Şimdi gelelim uzun zamandır sessizliğini koruyup Sarlı okuçtan bahsetmek itibariyle konuşmaya başlayan Koyu Beyaz'a. Dediğim gibi iki tanesi burada bulunuyor demiştim. Koyu Beyaz da bizim forumumuzun çok değerli üyelerinden. Kendisini biliyorsunuz en son kayıp diye yazılı bir konu içerisinde yazılışı var ve giderek kayıp rızdımı anlatmaya başlıyor bu yazılışı. Onun dışında Koyu Beyaz'ın yaptıkları bu kadar mı? Hayır, kendisi kayıp evren için uğraş veren bir yazar aynı zamanda. Laughing Madcap'la beraber. Manefıklığım hoş geldin bu arada. Laughing Madcap'te yazdım, çok iyi yazan bir arkadaş. Ama tabii ona önce Koyu Beyaz'a değinmemiz gerekir. Kendi yazım tarzı nasıl söyleyeyim, ben Koyu Beyaz'ın, siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama... Koyu Beyaz'ın yazım tarzını ben şöyle tutturuyorum. ...fantastik şeyler anlatıyor ama çok gerçekçi anlatıyor. Ben genel olarak Koyal'ın yaptığı yorumlarda... ...bir gerçeklik bir realizm buluyorum. Kendisine tabii yüzüye tanışma şansım hiç olmadı ama... E, ...kendisi ne kadar realist bir insandır onu bilemeyeceğim. Ancak yazdığı fantastik yazılarda bir realistlik, bir gerçeklik buluyorum. Yani böyle e, bana... <gülüyor> ...böyle... Pembe huluklardan oluşan bir dünyada koşturan mavi unicornlardan bahsetti bile ben gerçek diye kabul edebilirim gerçekten de. Onun yazılarına dair hissettiğim bu. Kalemi güçlü olan bir yazar. Aynı zamanda Darlı 30'da keza öyle. Ben burada adı geçen bütün arkadaşları ilk kısımda bahsettiğim yazarlar gibi kitap çıkartabilirdiğine inanıyorum. Şu var. Bizim hepimizin bir şekilde pişmesi gerekiyor. Yani tamam hadi kitap bakalım falan gibi insanları dolayana getirme niyetim yok. Ama ben şimdiden bu arkadaşlarımızı bu kadar genç yaşta çok gün yerlerde görüyorum. Doğru düşünsün benim e, yazarlar kısmında üçüncü olarak bahsedeceğim kısım eleştireceğim kısım olacak. Yani bir anda yazarıyla bir şeyler yazmaya çalışan ama aslında yeterince yazarlık olgunluğuna ulaşmamış insanlar. Ben burada adı geçen arkadaşların hiçbirini o şekilde görmüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbirimizin, yani burada forumda bu adı geçen hiçbirimizin ben şu anda kitap çıkartmasını istemiyorum ama İslam abi hani, onu yaptı. Neden? Çünkü bizim bir şekilde biraz daha pişmemiz gerektiğini inanıyorum. Ama şu da var, birkaç sene sonra ben bu adını saydığım insanların kitaplarını çok büyük bir keyifle okumak isterim. Ama dediğim gibi zaten burada bahsedeceğim siyirin etkilerini büyük zevkli okuyorum. Ben hepsinde bir yazarlık potansiyeli geliyorum. Neden burada adını saydığım insanları yarın öbür gün ilk de, yani Türkiye'nin önemli yazarları arasında saymıyor ki değil mi? Antetektik yani. <gülüyor> Kaşınma diyorum sana. Başka bir şey demiyorum. Bak şimdilik canlı yayında şimdi bu kadar böyle. Lord WK'da hoş geldin. E, benim kitaplarımı okumayın ya. Benim öykü yazmam lazım. Okumda şiddetli atasın olur. Kaç aydır yatıyorum. O da doğru. Aynen öyle. Kafamda Kafamdaki projeler nedense sürekli iptal oluyor. Sürekli suya düşüyor. Yani böyle yazmaya başlıyorum sonra ya dolmadı diyorum. Bırakıyorum. diyorum, Boş olmuyor. E, en son Düşler Limanı'na bir yazı yazdım. Cezurnin dünyayı okuyorsan o yazıya bak. Cezurnin dünyaya bol bol göndermeli bir. Cezur tuhaf dünyaya bir yazı yazdım. Ya yani en son yazdığım yazı o. Başka hangi şeyden bahsedeceğiz? Yazar, yazarlardan bahsedeceğiz. Zafin Metketh var bildiğin üzere, kendisi daha çok Düşler limanında faaliyet gösteren bir arkadaşımız. Anlayabiliyor kendisi fantastik olarak yazdı mı? Bahalı. Da güzel oluyor. Nihri'ne Nihri'ni demeyeyim. Hey harfini söylemeyecek misken söyledim. E, Nihri'ne değineceğim elbette. Sen göre değinmenin olur mu? Lütfen. Aa, aşk olsun yani. Zaten medketle devam edelim. Kendisini daha çok güçler yandan da görüyoruz ama o da hakikaten o da deliliyiz. Çok hoş bir şekilde işleniyor, işliyor umurda iyi. Olmasın. E, kendisini... Kurgu İstisinde yazdığı çayları o da kayıp evren çerçevesinde yazan bir insan. Yani fantastik de niye mı yazıyor aynı zamanda. Ancak sadece düşler limanında görüyoruz. Ne olursa olsun kalemi güçlü bir insan. Kelimelere hakim bir insan. Yani hissettirmek istediği duyguyu bende her koşulda e, okuyucusuna hissettirebiliyor. Bir de kafa karışıklığı yaratıyor ki o benim çok hoşuma gidiyor. Karmaşık olarak anlatılan şeyleri severim ben. Siz bilmiyorum. Aslında anlatım karmaşık değil. Olay akışı karmaşık. Yani orada ne olduğunu üzerinde düşünerek bulmanız lazım. Yani yazıyı okuyup bitirdiğinizde aklınıza ilk gelen normalde o olmuyor yani bahsetmek istediği o olmuyor. Düşünmeniz gereken yani. Bir durup düşüneceksiniz, böyle devam edeceksiniz. Lafı internetten bahsediyorum, Bence onun yazdığı en güzel yanı da bu. Direkt mesajı ilk okuşta vermiyor. Okuduktan sonra birkaç saniye düşünmek gerekiyor. Bu da yani yapması kolay bir şey değil hiçbir şekilde. Şimdi sana bu yandan saygı duyuyoruz. Gelelim tango'nun özellikle tango'nun ve daha pek çok öykü seşkisinde yer alan pek çok öykünün yaratıcısı sevgili ayı ve pek de harikalar yaratan ressamımız bir gün. Yalnız ben sürekli net değil diyorum. Böyle söylemesi kolay geliyor ama H harfi okunmuyormuş. Kusura bakmasın kendisinin bu podcast'ı dinlersin. Çok aykılıyım. Kusura bakmasın. Şimdi ona gelelim. Kendisi bildiğiniz üzere gizemli bir insan. Ne yüzünü gördük ne sesini duyduk. Sağolsun e, ricaımızı kırmayaraktan bir anime yayını yapmaya başladı onu da söyleyelim. Daha yeni başladı ilk yayını. Salı günü yürüyüşüye antrenman yiyoruz günü yaptı. İnşallah yalan söylemiyorum. Anime sanatçıları üzerine biri. Kendisine bizler çok anime konusundaki en iyi bilgileri getiriyoruz. Paint'teki müthişen çizimleri de biliyoruz ya yani ben Paint'te çizgi çizemiyorum. Kendisine buradan sonsuz saygılarımı geçiyorum bakımda. Ama onun yetenekleri bu kadarla sınında değil. Bu güzel bir kişinin gerçek adıyla Erman'ın yaptıkları. Daha doğrusu yazılı kuralı hani o haliyle alın bir şey yapın bir kitap olarak basın. Tango mesela ya Tango şu anda bence bir kitap olarak çok rahatlıkla basılabilir. Çok rahatlıkla basılabilir. Yani bence Tango aynı zamanda bir el kitap haline getirilebilir. Bugün e, anlık yayınlarda Magical World'ın yayınında Magical World'un doğanında söylemiş olduğu gibi bizim el kitap projemiz devam edecek ve ben e, Pengu'yu ciddi anlamda enerji düşünüyorum çünkü yani o esas kitaplar sıralmalı, eksil bir fantastik içeriği var, eksil bir hayal gücü var. Zaten sevgili arkadaşımızın hayal gücünün hiç kimse ne yok ama yolularıyla da hayal gücünü de tekrar tekrar ispat etmiş, ispat etmiş ve bize tekrar tekrar şaşırtmış bir insan. Yani gözünüz korkabilir Pengu şu an yeni seyirimizi dolu me geldi yani çocuklar ama yani. Kesinlikle gözünüz kozmasın. Okumamanız size çok şey kaybettirir. Adı bilinmeyen insanlardan, hani şimdi burada Ayvan'dan e, bahsedeyim, bahsedeyim de, Ayvan'dan bahsedeyim adı bilinmeyen çok yakışıyor. Şey, yani ne görmüş e, Adı başka çevrelerce bilinmeyen insanların da neler yaptığını görmüş oluyoruz. Dediğim gibi, bir mit, e, bir Malkaayan, bir Darla Okus, bir Koyu Beyaz, bir Woffing Harkist. Bunlar adı bilinmeyen isimli kahramanlarımız bizim sistemimizin. Şiddetle yazıları okunması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Böyle. E, Koyu Beyaz demiş ki bir mürabette adı ne diye sorulduğunda kimse bilmiyor diye cevap verdiğinde şahit olduğunu. Gerçek adını biliyoruz ama ben ona Erman diye hitap zamanlarda Erman mı Erman kim diyor? Yine de <gülüyor> ülke seçkilerin altında genelde Erman yazıyor içine. Oradaki erkeklerimizde yazıyor ya. Benim forum e, davrosu site bünyesinde bahsetmek istediğim arkadaşlar bu isimler. Yani bu arkadaşın dediğim gibi ben basılı eser gerektiğini inanıyorum. Basılı eserlerini görmek istiyorum. Yani ben bu insanlarla aynı ortamda bulundum. Aynı ortamlarda paylaşımlar yaptım. Onlar kitap olarak eser vermemişken ben onların yazılarını okudum diye hava atmayı çok istiyorum. Şimdi gelelim ee, bir ekleyeceğimizi yoksa gelelim üçüncü kısma. Üçüncü kısım benim eleştireceğim kısım ve programımızın son kısmı. Bunu da anlattıktan sonra şarkılarla devam ediyorum. Üçüncü kısım fazla hevesli, fazla atıldan ama fazla hata yapan kısım. Şimdi bizim bahsettiğimiz yazarlarımızdan bir kısmının dediğim gibi nasıl söyledikleri, nasıl inceledikleri, hani parayı bastı, tadını bastına. Kişilerde yok mu? Var. Bir de şöyle bir kesim var. Bu Christopher Paulina örmeği var bildiğiniz gibi. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam 19 yaşında yazarlık hayatına başlıyor. Ya işte adam ayakta yazar oldu ben de olurum falan filan diye aşağı gelen bazı arkadaşların sürekli kart çıkartma derdine giriyor. Bir de mesela forumda sık sık gördüğüm bir olay var. E, elimiz geliyor konu açıyor. Çünkü işte ben kitap basacağım. Çok emin lütfen arkadaşlar. Kitap basacağım da. Antisestikçe iyi akşamlar. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bayağı bir dayanma, Sağ ol. Yine beklerim. Umarım mevzun kalmasındır. Devam edeyim ben dediğimde. Geliyor. Adam iyi oluyor. Konu açıyor. Ondan soruyor ki. İşte ben basacağım. Eee? Ne seni seviyorsunuz? Ne sevmiyorsunuz? Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle yapayım mı? E, arkadaşım ben senin hiçbir yazını okumamışım. Ne söylüyorsun, ne sevmediğim seni niye ilgilendiriyor? Yani çok açık söylüyorum. O konu başlıkların altına sana ne yazmak gibi. Kimse kusura bakmasın. Ben gereksiz görüyorum. Hani mesela bakın. Şu anda biz yani beni dinleyen buradaki direkt bir kişi dese ki, ben kitap bakacağım. Şöyle şöyle şöyle düşünüyorum. seviyorsunuz musunuz, Ne seviyorsunuz, ne sevmiyorsunuz? Afiyetiniz neler dese otururum. İki sayfa yazı yazarım. Gerçekten. Çünkü yazdım bu uzun yazı Kısa yorum da yapamıyorum ben. Öyle bir sorunum var. Hani Brandon diyor diyordu ya Biz Fantastikçilerin uzun yazmakla ilgili ciddi problemleri var diyor. O problemi ben saydım. Kısa yazamıyorum. Ama ben hiç tanımadığım bir gün gelip böyle ağız nan hoş değilim. Hayır böyle olur ya. Sen bir gel hani Burada hani ikizim sorumdan örnek veriyorum, bir paylaşım yap, ben senin yazını gördüm, ayrıca sen kendini o yeterlilikse nasıl veriyorsun? nereden çıktı böyle bu özgüven, onu da düşünüyorum, hani böyle e, şey yapmasından yana hani bu yaptıklarını yanlış bulmuyorum da, mesela yaşlığına bakıyoruz, 16 yaşında adamdan bahsediyorum burada mesela, ya arkadaşım sen 16 yaşındasın, yazlığı 13 yaşında mı başladın, ne ara piştin, ne ara olgunlaştın, ne ara yeterli diye ulaştım Ne kadar zamandır yazıyorsun. Ben bu konuları açan insanların yeterli yazma seviyesinde olduklarına da inanmıyorum. Ben yazarların pişmesi gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. O yüzden dedim hani hemen böyle bu saygın kişilerin kitabı çıksın mı? Deniyorum nedenim buydu. Benim şahsi görüşüm, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama saygı duyuyorum bütün görüşlerimize. Yazarların belirli bir şekilde pişmesi gerektiğidir ve ben Burada adını saydığım bütün arkadaşlarımız düzenli olarak eser vererek, bize böyle yazılımları hazırlayarak, dinleleme yaparak, aylık örtü seçkisinde yazı yazarak kendilerini o olgunluğa getirdiklerini anıyor. Sürekli yazıyorlar. Sürekli elleri ve hayal güçleri istiyor bu insanları. Ama böyle aslanı bilmeyen bir benim gidip de bu şekilde davranması bana çok garip ve içici geliyor. Gerçekten. İşte pahacın örneğinden yola çıkarak işte 16-17 yaşındaki insanların Taf basacağım hayallerine dönülmesi beni çok rahatsız ediyor. Eleştireceğim kısım buydu. Herkes de bir yazar olma sevdası başladı. Ben herkesin yazar olabileceğine inanmıyorum. Ben herkesin çok yaratıcı fikirlerde bulunabileceğine de inanmıyorum. Yaratıcı fikir zamanla oluşur diye düşünüyorum. Yani mesela benim iki sene önce çok yaratıcı bulduğum fikirler. Yani mesela insan hayal kuruyor ya ben böyle bir şey yapsam. Çok orijinal bulunur dediğim şeyler bana şu anda o kadar saçma geliyor ki. Şimdi çok daha orijinallerini gördüm. Çok daha insan yapanlarını gördüm. Yazar olmak, okumak yazarlar kalır diye düşünüyorum ben. Okuduk çünkü kimlerin neler yaptığını biliyorsunuz. Pencere açılıyor, görüş açınızı genişliyor, hayal büyüğünüz genişliyor. Bir başka değiştireceğim yazar kesimi de e, gitlerden bahsederken biraz oraya çok delinmeni o nedeni de. kötü bir şey demiyorum yalnız onu da hemen söyleyeyim. Böyle birazcık batıya yönelecek falan yani anla nasıl? Hani ben programın başına bahsettim ya, evreya okurken insanların hep, yani tür cesarlarının sadece cesarlarda alınmasını isterdim diyordum ya benim şu anda şahsi görüşümü söylüyorum tamamen, bu tamamen değişti. Ben bir, bir okuyanlar, bir alpercan falan okuduktan sonra benim bu fikrim ile değişti. Kezayi yiğit ben de aynı şekilde. Ben şimdi istiyorum ki benim kültürümden Öyle şeyler çıkarsın insanlar. Beni anlatsın. Yani kimse bana kalkıp e, şuralarları anlatmasın. Merlin tarzı düğünlerden bahsetmişsiniz bana. İnsanlar başka şeylerden bahsetmesin. Mesela bir Oğuz Kağan, gibi bir gibi şeyleri anlatsın bana. Benim eleştireceğim bir diğer kısım da buydu. Yani e, batı özentiliğinden ya da batı eserlerine benzer eserlerden çok ben yani daha çok kendi kültürümüze yakın eserler verilmesi taraftarıyım. Eğer bir Türk yazar bir fantastik eser verecekse bence altına çiziyorum. Bence katılmayanlara hiçbir şekilde itirazım yok. Söylesen, bizim kültürümüzden özgün şeyler yapmalı. Bir evren mi yaratıyor? Bize de yok olsun ya. Yeterince çünkü şey var. Yani mesela hani kadar pek çok şeyde görüyoruz. Tapınaklar var falan filan. Hani bu insanların... E, ibadet ediş şekilleri bile daha çok Batı'ya yönelerek şekillerde ya da eski Batı uygarları, uygarları kullanan yönelik şekillerde hani İman mitolojisini hepimiz biliriz o şekillerde gibi ya da şövalyeler şövalyeler bizim fikirliğinde ne vardır hani akla ilk gelecek yeni şeyler vardır mesela ama işte bu insanlar ben çok severek okumama rağmen şövalyelerini kullanmışlardır ben istiyorum ki benim ...kültürümü yazarladık, şövalyeleri kullanmasın, başka şeyler yapsınlar. Bir eleştireceğim kısım da buydu. Son olarak eleştirmek istediğim de, yine özentilik kapsamında... ...insanların bazı eserlerin etkisinde kalarak ona çok yakın eserler vermesi. Yani, ne gibi? Başka bir tek yazarın etkisinde kalıyoruz. Bu arada bunu kesinlikle internet ortamında yazan hikaye için söylemiyorum... Başka bir Türkiye'de yabancı özellikli kalıyoruz. Ondan sonra ona benzer, mesela basalıya sonra ona benzer bir eser veriyoruz. Şimdi ne anladım ben? Zaten orada bunu yapamadan var. Ben bir daha bunu niye yapıyorsun? Kızının daha iyisini yapacağına inanıyorsan kabul. Ama onun peşinden giderek yapmaya çalıştığı nedir? Şuna inanıyorum ben. Çok eskiden okulduğum bir şeydi yazarlık taklit etme ile bir söz okumuştum. Ben kendi yazarlığımı taklit ederek başladım. Doğruya doğru. Hala da o yazılarım durur. Dediğim gibi internet ortamında yazılan yazılar ilişkilerin yok. Ben basılı eserler için diyorum. Çünkü ben basılı eserlerin belirli bir yazarlık uygulamalarına gelinerek yazılması gerektiğini anladım. Benim üçüncü grup olarak bahsettiğim ve programın sonuna ulaşacak ilişkilerim bu yönde arkadaşlar. Şu ana kadar bana tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bıkmadan usanmadan bir belirgin Zaman zaman sizi kapadıysanız sonuna kadar daha haklısınız. Ben kendime bu kadar tahammül edemedim. Ben kendi sesimden sıkıldım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim, iletişeceklerim, tartışacaklarım bu kadar. Şimdi şarkılarla devam ediyoruz. Eğer hala daha dinleyecek haliniz varsa buyurun sizlere şarkılar eşliğinde bir gece yaşatmaya devam edelim. <Gülüyor>